Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz Bey. Abi Belgrad'dan günaydın. Günaydın nasılsınız? Vallahi burası e, kar kıyamet Türkiye'de toz duman herhalde. Evet göz gözü görmüyor. Kar yok hava kuru ama e, puslu epeyce. Ha. Şimdi burası tabi bambaşka işlerle uğraşıyor. Cumartesi günü bu bölgedeki 3 ülkeye Avrupa Birliği Schengen vizesini kaldırıyor. Karadağ, hı hı. Sırbistan ve Makedonya. Cumartesi 19 Aralık uçaklar dolu. <gülüyor> Bu Polonyalı musluk tamircisi paranoyası işi galiba toptan kalktı diye de yorumlayabilir miyiz Öyle gözüküyor öyle gözüküyor bir şey veremiyorlar bu ülkelere bari vizeyi kaldıralım dediler ona da şükür tabi bu vize kalkması meselesinin yani bu iki yani iki ucu kirli evet. değnek. Zira yani gitsen bir türlü kalsan bir türlü şimdi burada zaten pek insan kalmadı yani savaşlardan bu yana Yugoslav savaşlarından şimdi bu artık sol kalanlar da herhalde bu vize muafiyeti sayesinde buraları yavaş yavaş en azından terk, terk etmenin yoluna bakacak. Yani böyle bir tatsız durum var neyse biz gelelim memlekete. Memleket'te durum hakikaten evet. en az bu kadar tatsız yani diyelim. Geçen hafta ben e, yani geçen hafta ilginçti aslında. Tamamen güme gitti. E, Türk amiyane ah, tabiriyle 10 11 e, Aralık yani bizim Helsinki kararlarının 10. yıl dönümüydü. Hı hı. Yani 10 yıl geçti. Helsinki de Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığının temsil te, teslim edildiğinin üzerinden ki bu Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda tamamen es geçildi. Aslında bugün yaşadıklarımız bu yani bu son 10 yıldır yaşanan dönüşümle birebir alakalı. Geçen gün açık radyoda bilinç döngüsü üzerine bir bir program izledim. Bilinç döngüsünün giderek daha kısa dönemlere eskiden milyar yıl, milyon yıllarla insan akıl akıl bilinci, yani insan bilincinden söz ediyorlardı. Hı hı. Şimdi artık 260 güne indiğini ve giderek daha da azalacağını söylüyordu programcılar. Çok ilginçti. Yani Türkiye hızla dönüşüyor tabii şu son 10 yıldır ve dönüşümü giderek de hızlanıyor. Yani evet. bugün yaşadıklarımızın herhalde bu dönüş bu hızla dönüşümün hızıyla alakası var diye düşünüyorum açıkçası. Yandan da bir döngü durumu gibi. Yani sürekli başladığı yere dönüp bir daha bir daha turlanıyor hissi de yaratıyor insanları. Elbette ama yani hep yeni bir şey oluyor. Yani Hı -hı. belki DTP'nin kapatılması bile tabii hiç iyi olmadı. Yani durum hiç hoş değil. Hatta fevkalade hoş ama yani DTP'nin kapatılması bu musibetten bile belki, belki Şu ilk şok şok atlatıldığında e, herkes yangına körükle gidiyor şu sırada. E, körükleri bir kenara koyduğunda belki e, farklı bir siyasetin e, önünü açacaktır. Şimdilik zor gözüküyor ama. Yani bugün itibariyle e, tema e, siyaset değil, tema kan herhalde. Evet, yani artık siyasi değil zaten iç savaş gibi bir durumdan bahsediyorsunuz. Kana susamışlık e, hakikaten var. E, ben geçen gün, e, bu geçtiğimiz pazartesi bununla ilgili bir şeyler karalamıştım vatanda. E, yani bir geriye dönüp baktığımızda tabii en son iç savaş ortamı burada neredeyse 100 yıl geride kaldı yani. Ermenilerin... katli katledilmesi hı hı. dönemi bir bal gibi bir iç savaştır tabi ama çok üstünden çok vakit geçti. Unutuldu insan unutuyor. Yani Avrupalılar 1945'ten sonra never again yani bir daha olmasın aman sakına böyle bir birlik kuralım ki bir daha savaşmayalım falan deyip birliği Avrupa Birliği'ni inşa ettiklerini hı hı. E, ettiler. Arkadan bugün gençlere bakıyorsun Avrupa'da. Ee, ...hiçbir şey bilmiyorlar. Ola, olan biten unutulmuş. Yani 45 çok daha yakın... Bilmem, ...1915'ten değil mi? Evet. Ee, Milliyetçi siyasetlerin gittikçe kuvvet kazandığı... Huu, ...oy kazandığı. Nasıl yani bir İslam düşmanlığı... ...bir taraftan diğer taraftan... E, ...herkese düşmanlık. Yani aşırı sağ partilerin... ...sokakları aşağı yukarı... ...Avrupa'nın her ülkesinde... ...yani bir iki ülke dışında... Ee, ...aşırı aşırısa her yerde e, hakim demeyelim ama yani sesini duyuruyor ee, İngiltere' dahil ki yani İngilizlerin hiç böyle bir siyasi geleneği yok ee, Dolayısıyla yani ortam hakikaten yani hiç hoş değil ama bu unutma tabi yani Türkiye'de yani bu kana susamışlık... bu herkesin dilinde barış e, lafı varken e, Bir bakıyorsun herkesin Barış'tan ne anladığı çok farklı. Evet. Yine bakıyorsun kan dökülmesin diyorlar. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi ama kan dökülmesi için her şart yerine getiriliyor değil mi? Yani bu evet. Dolap olaylarda özellikle MHP'nin adı epeyce geçti. Hani doğrudan silahlarla ilgili olarak değil ama MHP'lilerin orada aktif oldukları, MHP'nin zaten bölgede iş yaptığı falan diye devam eden bir süreç sürekli isminin geçtiği bir durum. Yani bu arada tabii yeri gelmişken bu bireysel silahlar konusunu birkaç daha dile getirelim. Çünkü bu kadar çok bireysel silahın çoğu da ruhsatsız tabii hı hı. olduğu yerde iç savaş çok daha kanlı olur haliyle. Evet. Yani bu, bu Umut Vakfı'nın e, rakamları değil mi milyonlarca e, e, bireysel silah var Türkiye'de çoğu e, yarısından fazlası ruhsatsız ve e, buna korucularınki de dahil Hı -hı. değil galiba. Yok değil yani, onlar zaten e, devlete ait silah sayılıyor zimmetlerdiği kadarıyla. <gülüyor> Um, yani hakikaten e, insanın keyfini kaçması için bu e, yorucu yıl e, sonuna doğru her türlü e, malzeme mevcut. E, krizi, e, şimdi bu bir kriz ortamı tabii yani onun adını koymak lazım. Dünkü e, mecliste yapılan grup konuşmalarını şöyle bir gözden geçirdim. sabah tüyler ürpertici. Yani hı hı. yani meclisteki üç partinin, mecliste kalan üç partinin diyelim sözcülerinin genel başkanlarının buna başbakan da dahil ifadeleri bunun bir kriz yönetimi iklimi değil. Yani o içinde bulunduğumuz ortamın bilakis krizi daha da azdırma azından öyle bir bilinç altından böyle bir e, aleti ruhiye ve aleti şuurie içerisinde olduklarını gösteriyor ki hakikaten bu çok e, e, çok kaygı verici. Hı hı. E, i̇zledin mi sen grup konuşmalarını? Evet ben de şahit oldum gayet. E, şöyle bir ortamda olmasa renkli deyip gülüp geçebileceğimiz bir durumda ama. Ya ama yani bu dönemde e, bu. herkesin diline e, hakim olması gerekiyor, ağzından çıkan e, kulağı duyması gerekiyor. Cumhurbaşkanı yok ortada, değil mi? Evet. Öyle bir e, yani bir partiler üstü konumu e, e, varken e, 27 Temmuz 2007 seçimleri sonrasında Ak Parti kurmaylarının söylediklerini e, hatırlayacak olursak, yani hiç öyle bir Ortam yok Cumhurbaşkanının Ortada olmaması da tabi çok kaygı verici Bütün yani Eksikliklere rağmen Daha üst tepeden bir Bakışla Herhalde bir Toparlama girişimine gire En azından başlatabilirdi Öyle bir şey yok ve Türkiye bugün hakikaten Muz Cumhuriyeti görünümü veriyor Dışarıdan yani bu krizi yönetememek böylesine önemli bir e, konuyu e, yani bu, bu kadar yüzüne gözüne bulaştırmak e, ancak e, o, hiç, Türkiye'de herkesin işte, alay ederek e, telaffuz ettiği Muz Cumhuriyetlerinde e, oluyor. Halbuki baktığında, yakından baktığında Türkiye'nin bu dönemi. E, yönetecek kapasitesi olmadığı ortaya çıkıyor. Etnik ve dinsel farklılıklarını Türkiye yaşayamıyor, yaşatamıyor e, ve e, bunlarla ilgili krizleri de e, idare edemiyor. Yani bu bir kriz ortamı ve idare, idare edilemiyor. Kriz. Aslında en tehlikelisi de odur. Yani ed idare edilemeyen krizler. Şimdi burada e, kim ne yapabilir açıkçası? Yani burada bir, çok tehlikeli bir gidişat e, var. Çünkü Kimse kimseye söz dinletemiyor. Ee, bütün girişimler havada kalıyor. Mesela e, bugün e, Barış Meclisi toplantısı var. Hı hı. Tekrar saat 11'de değil mi? Taksim'de. 12'de. 12'de Taksim'de Square otelde. Evet. Ama şimdi yani Barış Barış Meclisinin iç, içerisinde en insan vardı. Yıllardır var Barış Meclisi ve e, Kürt meselesi, Kürt meselesinin e, gelişimi, yani çözüm arayışları konusunda saygın bir yeri vardı e, Hı -hı. Barış Meclisi'nin. E, yaptığı bir çağrı var, imzacılardan e, biri de benim ama e, Barış Meclisi'nin e, dinleneceği veya sözün çünkü meclisten istifa edilmemesi konusunda bir görüş bildirmiş evet. Barış Meclisi bu hızlı kampanya ile hafta sonu yapılan hiç öyle olmadı dolayısıyla o kanalda akamete uğramış durumda bugün bu bunlar çok kaygı verici gelişmeler açıkçası. Bir yandan da hükümetin de bu süreci yönetmekle ilgili sanki biraz Altıl kaldığını söylemek de mümkün. Bugün ben mesela... Ben de onu söylüyorum. Krizi yöneten kimse yok dediğim o. Hem İçişleri Bakanı hem Başbakan açıklamış. Başbakan partiler mezarlığına döndü Türkiye. Böyle istemiyoruz. Değişiklik lazım demiş. İyi, güzel peki. Atalay'da da açık konuşmuş. Anayasada ve e, bütün bu süreci yöneten kanunlarda değişiklikler yapılması lazım. Acilen başlayacağız güzel. demiş. E, bütün bunlar oluyor ama bir yandan da hani... E, Her şey olduktan sonra oluyor olması bir garip sanki. Yani bir hafta bu önce de bu durumu değil miydi? Yani bu ki öyle gözüküyor. <gülüyor> e, ondan, e, yasama e, yasama devreden çıkar. Yani bu bir kolluk e, kuvveti meselesi haline gelir. Hı hı. E, bazı yerlerde sıkı yönetim e, ilan edilmesi keyfiyeti doğabilir. Dolayısıyla yani bu, bu, bu normal bir dönem değil. Yani bu yasama Yani parti kapatılmış, e, aklın neredeydi? Kendi AK Parti'nin e, kendi davası bir şekilde düştüğü veya kapandığı andan itibaren, dava kapandığı andan itibaren bu e, Venedik kriterlerine uygun bir siyasi partiler yasasının e, çıkartılması e, ve değişik, gereken e, düzenlemelerin yapılması gündemden düşüvermişti. Evet. Ha, yani şimdi geçmiş olsun yani b, b, biz... E, Başka bir yere bakarken anayasa mahkemesi yani mahkemenin burada bir şeyi yok. Yani yasaları uyguladı ve <gülüyor> yorumunu yaptı. Gerekçeli karar herhalde bu hafta çıkacak. Ve DTP'yi kapattı ve olan oldu yani. Bu açılımın, açılıma vurulmuş muazzam bir darbedir. Ve kimse buradan beklemiyordu işin açıkçası. Şimdi bu gibi durumlarda dünyada hatta İngiltere gibi bir ülkede dahi yabancılar devreye giriyor biliyorsun George Mitchell yani şimdi bu Orta Doğu meselesinden sorumlu Lübnan asıllı Amerikalı e, arabuluculuk yapmıştı hatırlıyorsun İran, Şinfin evet. ve İngiltere hükümeti arasında e eh, yani <gülüyor> belki o, buna ihtiyacımız var yani <gülüyor> buraya böyle kimseyi sokmazlar Türkiye'ye ama. Ee, yani gündem e, tamamen kilitlenmiş e, durumda. E, bu Başbakan'ın ve İçişleri Bakanı'nın bahsettiği düzenlemelerin yapılması tabii ki iyi olur. Bu sine millet kararından sonra e, parlamentoda bu istifaların onaylanması tabii ki gerçekleşmez durumda. E, Belli de olmaz yani AK Parti içerisinde DTP'nin kapatılmasını temenni edenler yok değil. İşte Burhan Kuzu çıkıp Harry Batasun'a örneğini vermişti evet. Parti kapanmadan da Cemil Çiçek benzer şeyler söylüyordu. Hiçbir alakası olmamasına rağmen yani bundan hoşnut olanlar da var. Dolayısıyla belli de olmaz tabii onaylanı veri verir yani hiç belli olmaz ama... Yani yasama ve yasama sürecini tabii ki devam ettirmek gerekiyor ama burada başka bir şey lazım artık Yani burada bir, bir kriz yönetimi gerekiyor ve ben şimdilik böyle bir adım atıldığını görmüyorum Gündem tamamen kilitlenmiş durumda Şimdi bunun başka yan sonuçları da olacak tabii. Hı hı. Şimdi Ermenistan'la imzalanan protokollerin artık meclise inmesi gerekiyor. Pek inecekmiş gibi değil aslında. Pek bu durumda. Yani e, ortalık süt liman olsa dahi inmez. Yani e, böyle bir şey mümkün değil. E, yani, Ermenistan o beş bölgeden çekilmiş olsa da, dahi e, bu Protokollerin onayı için mecliste gö görüşme şu sırada yapılamaz. Keza Kıbrıs, Kıbrıs da bir orada da acil bekleyen bir sorun var. Hı hı. E, Nisan öncesinde atılması gereken e, yeni adımlar var. E, orası da e, haliyle e, kilitlenmiş durumda, otomatik olarak kilitlenmiş durumda. Avrupa Birliği işi zaten çok iyi gitmiyor. Hı hı. E, yani, yani onun aciliyeti yok zaten. Ama yani bu durumda işte demin ondan söz ediyordum yani yasamaya ağırlık vererek bu işi bu işin çözüleceğini sanmak bence abesle iştigal yani yetmez en azından. Çok tehlikeli bir döneme girdik yani. Hükümetin Farklısı. aslında bütün süreçlere dair de duruma yaklaşımı aynı gibi bu. Alevi çalıştığıyla ilgili de ciddi bir kriz durumu yaşandı Oktay Şendiller'in. Konuk olarak Alevi Çalıştay'ına çağrılmasıyla e, sonunda şimdi çözüldü şendilleri aramış bakan. E, gelme dememiş ama vatan millet için bazı görevler falan gibi bir şeyler söylemiş. E, bununla ilgili de moderatör e, aslında konuştu. Daha doğrusu toplantıyı modere edecek olan e, Necdet Subaşı konuştu. E, merhamet dili oluşturmaya çalışıyoruz süreçte. Tarafları konuşturmaya çalışıyoruz. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil falan diye devam eden... ...konuşmalar yaptı. Yani... Valla bu, bu çok alaturka bu işler tabii. Yani Türkiye'de her zaman... ...her konuda... ...kervan yolda düzülüyor. <gülüyor> her şey son dakikada yapılıyor. Aa onu da çağıralım. Aa bunu çağırmayalım falan oluyor. Bu, bu son derece gayri ciddi. Yani bu dönemde bu kadar... ...muazzam şantiyelerin altından... E, Alevi meselesi, Kürt meselesi, işte romanlardan söz ediliyor evet. şimdi. Ermenistan'da Ermenistan açılması. Ermenistan meselesi, Yunan e, Rum dünyası. Yani bunlarla böyle böyle son dakika, işte üç beş tane e, e, gazeteci veya akademisyen falan böyle olmaz bu. Kalıcı komisyonlar kurulması lazım. Kalıcı yani bir, bir müddet yani, yani işi yaptıktan sonra kendini feshedecek. Harıl harıl çalışacak komisyonlar kurulması gerekiyor. Polis Akademisi'nde Kürt meselesiyle ilgili böyle bir ihsan bal galiba değil mi? Onun <gülüyor> yönetiminde ve mesuliyetinde böyle bir komisyon olduğundan söz ediliyordu. Ama kim gidiyor komisyona, ne yapılıyor, kaç tane o komisyonun alt komisyonu var, kim neyle ilgileniyor? Ben mesela bu Kürt meselesinde Mahmur Kampı, Mahmur Köyü ile ilgili gelişmeleri biliyorum. O komisyonun bu konuda hiçbir tasarrufu yok. Yani tamamen Alaturk'a boşaltın diyor bir taraf. Ee, PKK gelsin 15 kişi diyor. Yani e, de, <gülüyor> bunun yolu mı bu değil. Yani burada bir e, uluslararası kaideleri var. Yani bu gönüllü geri dönüş çerçevesinde böyle bir çalışma yok. Eğer orada yoksa hiçbir yerde yoktur. Yani bu dil işte bir 10-15 maddelik bir liste yayınlandı. eski adların geri verilmesi şu bu falan ama yani bunlar bunlar çok şey yani çok afaki ve çok e, e, yani derine inen e, çalışmalar değil böyle alt alta yazılmış satır başları bunların yolu yordamı e, kim nasıl yapacak kimle konuşuldu muhataplar kim falan bütün bunlara bunlara ihtiyaç var e, yani çok daha kalıcı ve e, yapısal e, işler yapmak gerekiyor hı hı. E, böyle bir irade yok yani olmazsa da böyle oluyor tabii yani yani DTP'nin kapatılacak olması ihtimali kürt açılımında e, kürt açılımı başlatılırken e, olası e, engellerden bir tanesi olarak hükümet tarafından demek ki değerlendirilmemiş. Bu kadar basit. Düşünülmeyen başımıza mı geldi yani? E tabii. Ya düşünülse böyle olmazdı yani o, o bir bir çaresi bulunurdu o, o siyasi partiler yasasının değil mi? Yani o o iki, iki yıldır Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor. Evet. AK Parti'nin tekrar bir kapatma davası gelebilir. Ee, deniyor. Ki bununla ilgili evet iddianaların yani hazırlandı da Yani demek ki yani oturup hani e, şirketlerde yapıyorlar ya SWOT analizleri bilmem ne işte artılar, eksiler, işte yan yana koyuyorlar. Eksilerde, olası tehlikelerde DTP'nin kapatılması demek ki dikkate alınmamış. Yani düşün ne kadar kervan e, yolda düzülüyor yani. E, böyle olduğu sürece de sanki bu kervan nereye gideceği de belli olmayacağı Gerçekten gibi ne kadar gibi. yük taşıyacağını da hesaplamak her, mümkün her türlü, değil. Her türlü tehlikeye ...açık bir, bir kervan... ...e bu, bu kervan e, hedefe... Yani kervan saraya ...zor ulaşır yani. Peki bütün bunların üzerine aslında bu... ...olan bitenin üstüne... E, ...durumu sakinlemek üzere atılabilecek... ...adımlar yok mu bir yandan da? E, ya olmaz olur mu? Var tabii yani... Bu, bu, bu, ...en üst seviyede toplantılar yapılması lazım... ...komisyonlar kurulması lazım... E, ...DTP'lilerle... E, Bir e, diyaloğa gi, girme e, gi, teşebbüsü en azından gerekiyor. E, belki yapılıyordur yani en azından. Bazı bir gazetelerde bir, bir, bir çıktı. o değil değil mi gazetelerde? Birkaç şimdi. gazetede küçük bir haber var. Bugün e, İçişleri Bakanı Atalay'ın Ahmet Türk'le görüştüğü ve aa ne olacak karpuz kesiyorduk nereye dediği e, gibi şeyler var. Ama Ahmet Türk <gülüyor> ne demiş tam olarak ne konuşulmuş bunlar yok sadece ama iki satırlık Ahmet haberler. Ama Ahmet Türk dedi ki sadece yani Ahmet Türk... E, Şuan yasaklı. DTP'nin kapatılmasıyla sadece sırf o değil yani DTP'nin kapatılmasıyla tamamen marjinalize oldu Kürt siyaset siyaseti içerisinde evet. dolayısıyla yani muhatap o, o da değil artık yani başkaları kimse. Ee, ya. Evet muhatap sayısı galiba epey düşmüş de oldu aslında siyasi ee, yani parti de facto kapatıldı. burada e, devletin karşısındaki DTP'nin kapatılmasıyla yani e, işte, DTP'nin kapatılması işte iyi oldu belki bundan bir hayır çıkar falan onları o, o, o spekülasyonları şimdilik bir kenara bırakalım. Hı hı. E, ama DTP'nin kapatılmasıyla e, muhatap PKK kaldı. Evet. Yani, Diyarbakır'daki Demokratik Toplum Kongresi'nden çıkan e, kararıın arkasında bence PKK'nın imzası vardır yani DTP'nin değil. Dolayısıyla o kadar da aynı insanlar. Değillermiş demek ki. E, geçen gün Ahmet Türk e, DTP'yi çok arayacaksınız diyordu değil mi? Hı hı, evet. İşte. E, Avrupa ne diyor? Avrupa valla şey diyor yani e, bir yandan PKK ile arasında DTP e, yeteri kadar mesafe koyamadığı için üzgünüz diye başlayan bir açıklama yaptı. E, ardından da tabii partilerin de kapatılmaması lazım. Demokraside bu işler böyle çözülmez dedi. Hı hı. Ama tabi ilk cümle bu, ikinci cümle bu olunca herhalde bir şey dememiş, tapik atmış oluyoruz masadan. Benim anladığım yani, o oldu. Avrupa'nın Türkiye'ye diyecek bir lafı da yok aslında artık. Yani sıcak da üflese fayda etmiyor, soğuk da üflese fayda etmiyor. yani Hiçbir ağırlığı yok çünkü yani perspektif veremiyor, Türkiye ile bir dil birliği oluşturamıyor, Türkiye'ye ortak muamelesi yapamıyor. böyle bir kerhen ilerleyen bir gelişme var. Dolayısıyla onu söylediği açıkçası o kadar da önemli değil. Evet, tamamen dengenin dışında bir yerde Avrupa Birliği. Belki de böyle tercih ediyor olabileceğini ben Aynen düşündüm. Öyle. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ne diyor olduğu önemli. Onunla ne ne dediği önemli. Ekses yok oradan şimdilik. Yani sanki işte Habertürk cennahında bir, bir oradaki muhabirleri Tülay Daloğlu'nun Galiba bir bugünkü gazetede olabilir görmediğim için Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu konuda fazla bir ses çıkmadığı ve biraz işi oluruna bıraktıkları gibi bir, bir izlenim aldım ben genel tabii bir tefaetti bu herhalde Başka yani girişimleri yapıyordur yani Ankara'daki Yani görebildiğim kadarıyla öyle büyük bir açıklama veya açıklama yok. diyebileceğimiz bir şey yok. Ee, süreci izliyor onlarda evet. Diğer taraflar gibi sanırım. Allah herkese afiyet versin vallahi. İnşallah. Görüşmek üzere. Hadi Çok bakalım. teşekkürler. İyi günler. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.